Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İlk kalp insanlar günaydın hepinize modern sabahlarda gündeme bakayım. Nasıl yeni coşkun bu? Evet, çok güzel bir şey. Yalnız şey oldu. Şunu söyleyeceğim, bu fonumuz değil de başka bir fonumuz var ya bizim. Get it right fonu. Ya get it right de değil ya. Ne zaman? Yani günün. Disco Disco fonumuz var ya. Niye? Ne oldu ki? O galiba dükkandaki listelerde de var. Çünkü ben dün şey oldum. Saçma Bir bitsin. yere koşturasın mı geldi bir şeyi duyuncu? Çünkü o şartlanma Stüdyoya faiz. koşmam lazım. Evet, o üç, bende de oluyor mesela. 3 saniye şey oldum. Bahçedeydim. Yani hafif kapısının önünde. Fonu duydum ve kasaya doğru koy <gülüyor> <gülüyor> Kasaya doğru koştum. Sonra ne oluyor lan dedim. Şey bir anormallik var. Yani koşmam doğal. Her şey doğal. Ama ulaştığım andaki sonuç <gülüyor> Mikrofon yok Şey mi? yok yani bir şaşkın bir Şey yapacaktım ben ne yapacaktım ne yapacaktım Lütfen onu beni yani Onu bizi onu çok oraya... iyi eğittiler ya vallahi sağ sağolsun Hakikaten ben. çok güzel eğittiler yani Dinleyicilerimiz <gülüyor> eğitti Eğitim de değil de resmen şartlam Resmen eğit... boş fon dönüyor diye gelen tweetler yüzünden şey evet. olduk vallahi eğitimli radyocu olduk bu yaştan Hayır, sonra sosyal medyanın gücü işte sonradan Ortaya çıktı Madem dükkan konusu açıldı ben dün akşam saatlerinde bir şey düşünmeye başladım. Bu sabah ikiniz birden radyoya girdiğinizde sabah nereden geliyorsunuz onu hiç bilmiyorum da. Bir şey sormak istiyorum. Bugün perşembe ya bu. Yani, merak merak ediyor musunuz açıklamayı yapalım mı? Neyse yapmayalım boşver. Yok ben yani tahmin ediyorum sabahtan toplanıp gross market listesi mi yaptınız ne yaptınız artık. Bir şeyler yapınız herhalde. Neyse sen öyle mi? Evet. Ee, dükkanımızda bazı biliyorsunuz kara günler oldu Kara pazartesi, kara pazar Evet, kara salı Kara salı falan Bunların e, büyük kısmında ben vardım Evet Bana söylemek istediğiniz şey olarak. var mı? Yani arkandan söylediklerinizi yüzüme karşıda Yani bugün... benle ilgili bir şey Yani mesela ben şimdi mesela bugün güzel güzel banyomu yaptım falan <gülüyor> Evet. Hala bana söylemek istediğiniz sana, şeyler var mı? Sana şaka oldu zaten söylemiştik bunu ilk e, evet. zamanlarda. Bugün o, olsa yine senin durmanı isterdi. Yani. Evet. Ama şey olmadı yani sen çok ciddiye almadın. Neyse ki sonunda bir yerlere varmış işte. Yani, yani mesaj bir yerlere ulaştıysa ne mutlu yani. Ne oldu ya yani? Bu ne? mesajları Siz biz vermiyoruz zaten. Siz olmayan bir şeyler söylüyorsunuz ya bazen. Ben onları yapmıyorum acaba mi şey acaba? Ne oluyor yani? <gülüyor> bereket nasıl kaçıyor böyle? Abi Ge işte. gideceğim mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o dediğini bilmiyorum. sen de oldum. yaptın onu. Hatırlamıyor musun sen onu? Hatırlamıyor ben yaptım ha, onu radyoya girerken yapmıştın sen ya. <gülüyor> Valla da... melanet mi var sende? Melanet de? mi var? Ne var bende? Ya yani bir uğursuzluk ya. mu var. Ne tam olarak ben de şey yapamıyorum da. Ha. Gerçi yani şu anda şimdi durumu da açıklamak istiyorum. Stüdyoda kediye karşı yayın yapmak da üstelik de kedinin... Oktay Stüdyomuzda... çek bir fotoğraf da Instagram şanlındasın. Stüdyomuzda Tigra var sevgili dinleyiciler. Ya Tigra var. Yani titlek. Affedersiniz ya de bana bir de sanki yüzünden çok hayır görüyormuşum gibi. Arkasını döndü bir kedinin gerisine bakarak şu anda yayın yapıyorum. Burası şimdi... sıcak galiba değil mi? Mikserin üstü mü? <gülüyor> Herhalde <gülüyor> mi? Zaten böyle bir kedi ortamdaki en güvenli yerde yatarmış. Yani burada deprem olsa A stüdyosunda hiçbir şey olmayacak maalesef şu anda fotoğraf çekiminin gerçekleştiği B stüdyosundan son fotoğraflar. Valla İrlanda'daki Alman turistlere benzedim ben. <gülüyor> iPad'le fotoğraf çekiyorum sevgili dinleyiciler. Halime bakın. Dur Oktay, Bir Instagram'a da biz çekip seni koyalım. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> bu tane Instagram'a şey koyalım. Tamam ben bunu ben bunu favlıyorum musun? <gülüyor> bunu lütfen favlayalım. Bunu favlayalım. E, vallahi garibime gidiyor, gücüme gidiyor e, böyle yayın yapmak. Vallahi zoruna gitmiyorsa problem yok diyoruz ve devam ediyoruz. Müşteriler efendim. Evet, şöyle harika bakalım. bir Perşembe sabah. Biraz bulut var ama altı sıcak. Akşama yağış var. Sonrası sıcak. Böyle tesellilerimiz var hayattan. Hoppa! Hemen bikinili kadın fotoğrafıyla başlıyoruz e, Bikinili galiba. Enişte azıttı diye fotoğraf şey fotoğraf diyorum haber ver. Tutmayın küçük, <gülüyor> Tutmayın küçük enişteyi Tutmayın küçük enişte Kim olabilir küçük enişte? Snyder mi? Yok çok değil. Enişte diyorum ama ya. E, olsun yani Snyder de artık enişte olacak. Yani, hayır, kız, kız bizim taraftan olacak. Robbie Williams bu. Bravo Robbie Williams. Aha. Enişte azıttı. Ee... Biz enişte ediyor Robbie Williams? Hiç haberim yok benim ya. E, Türk kızıyla evli ya. Başka kimse yok ki ya bu aralar herhalde. Bir İlhan Şeşen'e amca dediğimizi biliyorum ben bakayım. İyi. Doğru. Ben, doğru, doğru. Bir evet. de yani çok acı bir şey. Biraz cinsiyetçi bir yaklaşım mı, Onu bilemiyorum da. Yani erkeklere enişte amca diyoruz da. ya yani ünlülere. Teyze dediğimiz kadın yok. Bir de teyze böyle bir onoru eden bir şey dedi. Teyze Teyzeyi zaten. kime diyeceksin ki? Pazarcılar evet, mesela... bile şey sinirlendiriyorlar ya insanları. Yani hani yurt dışından ne bileyim Ben söyleyeyim gelmiş, mi? Mesela teyze ne? demeyi istediğim bir sanatçıyı. <gülüyor> Söyle söyle açık açık söyle de Madonna'ya teyze diyebiliriz artık ya Yok canım Madonna ile bizim çok yaş farkımız yok ya Abla olur o şu anda abla Ya kıvamında. Tek isimli kişilere e, bence teyze amca demek zor Ondan Madonna çok eskiden bunun garantisi ona, yani şey Mesela Yıldoya da öyle Yıldo amca desem bir garip olur. Doğru. Madonna'ya gitmeden yeri. Tek isimde problem olur. Tabii canım Yıldo'nun hakkı Yıldo'ya, Madonna'nın hakkı Madonna'ya. Onların birbiriyle karışmaması Sen en o, güzel. Madonna'nın bir soyadı olsa yine soyadını kullanmadan Madonna var, teyze dersin. Bir adı soyadı olur. yok mu ya o kadın için? Var canım, var. Yani Madonna zaten şeyde. Şey ismi de müster ismi de. Kimlik no'su vardır yani. Vardır. Orada, orada yazıyordur yani. Nerelidir? Michigan'lı mıdır? Madonna'nın kızı bu arada kimle berabermiş? Madonna'nın Madonna kızı... Ee, Robbie Williams'ın hala oğluyla berabermiş. Ee, yok değil Homeland'deki e, başkan yardımcısı var ya onun oğluyla berabermiş. Onun oğluyla mı? Yani bunun kaynı benim dayım olur gibi bir ilişki. Güzel. Çok Önce işte bu, ilişki. bu ilişkilerinde başarılarmış. Yalnız mi? bulamadın Ege. Tese bu, şey demek istediğin bir ünlü. Bir tane de işte Burak'ın babaannesi dediğimiz Tinotörler, Tinotörler'e de teyze diyebiliriz. Veya yenge diyebileceğimiz kimse de yok. Yenge var canım. Yenge var işte. Sinayder'in karısı. Yenge diyoruz mi tabii. Milli yenge. Yolante yenge. Milli Yolante. yengemiz, evet. Yani Böyle biraz ayıp oluyor yani. Çok. Yani. Bu enişte de çok şey oldu. Ben küçük enişteden bahsetmek Lütfen. istiyorum. Küçük, tutmayı küçük enişte. enişte Tutmayın küçük enişteyi. Türk oyuncu Ayda Evecanla evlendirik milli oyuncu mu mi oldu Ayda Hanım? Ayda Hanım oyuncuydum. Oyuncuymuştu zaten. E ee, bununla evlenerek milli eniştemiz olan İngiliz şarkıcı bunda dediğim Ay, e, Aydan Hanım. E, Robbie Williams İtalya'daki konserinde çıplak dansçılarıyla şov yapmıştı. 13 Temmuz'da Doğru, Hollanda'da yapmıştı. yapmıştı. Bu azıtmasının ilk sinyalleriydi. Ancak 13 Temmuz'da Hollanda'da konser verecek olan Robbie Williams parantez çıplak içinde çıplak dansçı bulamayınca 39 bilet satışları iyi olursa sahnede seks şov yapmayı planlıyorum diyerek de açıklamalarına devam etti. <gülüyor> yani Dünyanın bütün adamları demedik faire boşu boşuna. Bunun şeyden hiç farkı yok. Öyle bozukluklardan <gülüyor> elinden fazla çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> bu, bunda hiç farkı yok. Orada sabah kadar seksiyonluğum devam etmezse her gece kutu kola gibi şey Yani şey biliyorsun şey ortada hiçbir şey yokken durup dururken durup bir iddia koyup evet. ortada e, zarardan kar ettiğine inanması <gülüyor> yeni, aynı zamanda. Yeni albüm çıkmış, popülerlik var, biletler satılıyor falan üstüne bir şey daha koyayım. Yani ya da seks show yapacağı var. Var onu da garantisini de için. aldı biletlerini satışa biletleri iyi gidiyor mu? Video abi yani yarına tükenir. O zaman tamam dur hemen <gülüyor> ben bir açıklamamı yapayım diye koşa koşa şey yaptım. Evet eşine de öyle açıkacak hayatım benim laf ağzdan bir kere çıkar şimdi demiş bulundum. Satılmıyor. Yani hayatım, satılmıyor. ben biletler satılsın diye şey yaptım. E, biletler satıldı mı? Satıldı şimdi yapacak bir şey yok. <gülüyor> Bakın bir örnek vereyim sana karıcığım. Ee, Türkiye'de, Ankara'da bir radyoda, Ankara'lı radyoçu iş yerinde öyle bir şey demiş. 50 lirada, her 1 lira için 20 lira demiş. Birçok şey yani çocuk sözünü nereymiş gibi bir örnekle de bunu şahlandırabilir. Teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. Milli eniştemize seks kolay gelsin. Ne? Seks show dedi işte sahnede sevişirim falan gibi şeyler demiş ya. Öyle planlıyorum demiş yani şu anda. Ona an seks show mu deniyor? Seks şov. Evet. <gülüyor> Tek kişilik, kişilik seks show diye çıkacak diye çok korkuyorum. One seks show. Ne One man seks ya. show. Yani ona seks show denmesin. One seks show. Bir peçete bir adam çıkıyor sanırım. Merhaba. Ve size en güzel örnekleri Showumu şimdi de en önemli kısmına geldik. Lütfen biraz sessizlik. Biz, biz yarısında çıktık. <gülüyor> Esas sonu. <gülüyor> Şu anda evet. bir içim şey oldu. Valla benim, benim de sabah sabah seksiyo ama geç olduğu için bu saat itibariyle genç arkadaşlarımız dinlemiyordur diye içimiz Bunlar rahat, ferah, ferah yapıyoruz. Zaten şu anda işlerinin başındalar. Yani evet, artı 18 de. haberimizi vermiş olduk. Öyle başladık. Tüp bebeğin babası roketlemiş Robert Edwards. Hadi ya. Ya hmm. 1950'li yıllarda e, Nobel'li bilim insanı 1950'li yıllarda bu şeyi geliştirdi. Tüp e, bebe. 2010 yılında tıp alanında Nobel ödülü sahibi oldu artık aramızda değil. Roket dedi kendisi. 87 yaşında. Tüp bebek kadar sempatik bir ismi var mı diğer dillerde? Bilmiyorum tüp bebeğin. Tüp baby diye geçmiyor herhalde değil mi? Böyle geçmiyordur büyük ihtimalle. Yani tıptaki isminin çok sıkıcı olduğundan eminim. Neydi onun adı ya? Yok var bir şey. bir adı. Var. Neydi onun adı ya? Biliyorduk ya. Yani bizim Amerika'da arkadaşımız... Sevgili bir hatırlatır mısınız bize onu? Tüp bebek merkezi tabelasını gördükten sonra, biz de açıklamasını yaptıktan sonra bir hafta boyunca tüp tüp Tüp bebeğim, tüp bebeğim diye dolaşmıştı Çok hoş gidiyor yani. O Hakikaten çok güzel. Bir de yani bu aslında bir, bir yandan bir tedavi ya. Hani çocuğu olmayan çiftlerin e, Çocuğum, böyle evet. başvurduğu ve çocuklarına kavuştukları bir şey. Evet. O tedaviyi de sevimli bir hale getiriyor yine. Yani şey gibi değil bilmem ne ameliyat yapacaksınız falan değil. Tüp bebek yapacağız diyor bir doktor. Hoppa diye. zaten içinde bebek geçiyor. Tüp zaten tüp, zaten tüp, bebek, tüp bebek, tüp bebek tüp Ya bebek diyor, tüp yani tüp Aslında da tıpla da alakalı. Yani tıp bebeğinin zaman içinde bebeği. O öyle çıktı diye biliyorum. Tıp bebeği, tıp bebeği, ne bebeği? Nasıl tüblis lastik, dubleks, dubleks lastik olduysam. Tıp iyi. bebeğinin onu da tüp bebeği olmuştu. Evet, bunu olmuştu. da dilimizi güzel bir şekilde öğrenelim, kullanalım. Ee, ya şimdi düz tabanları kızdıracak bir şeyden bahsedeceğim. Ben ee, düz taban ve içe basan ayak... Yani şu mükemmel vücuduna hiç yakışmayacak ayakları olan tabanlık bir tabanlık mı var? Düz tabanlık değil de böyle bir... Var e, galiba. Ayaklarım yamuk bastığı için o çukur olması gereken yer yere düz basıyor. Yani teşekkürler düz... Ama yani bütün ayak sorunlarının hepsini yaşıyorum. Şimdi efendim sen... tırnaksız parmaklar, ayrı Her şey, her şey. Ayrıksız yani. parmaklar, daha doğrusu toplama dediğimiz yani çeşitli ayaklardan birer parmak almak suretiyle bir araya yani getirdiğiniz bir puzzle'ın parçaları gibi. 5 kişinin ayağından her ayaktan bir parmak. Hayır. 10 kişinin ayak ama şöyle düşün simetri de yok yani diğer ayakla da benzemiyor. Ama şöyle düşün senin ayaklarına bakan herkes kendi ayaklarından bir şeyler görebilir. O yani her Tabii an 4. her şeyi görebilir. O yüzden bana da zaten dünyanın bütün ayakları derler. Ondan dolayı yani. Selda Alkor bakalım ne diymiş hemen Selda Alkor'u hepimiz hatırladınız Selda Alkor'u bir gösterebilir misiniz? Dizisi vardı de, Dizisi vardı Oktay dizisi vardı şu kadıncağız Hangisi? Şu şu. He, fotoğraflarını tamam. göstermiş olmayayım şimdi Oyuncu mu gerçekten? Evet oyuncu Ben bilmediğim isimlerin dizide oynadığım En son Asmalı Konak'ta mı izledik Türkiye olarak Selda Alkor'u? Valla galiba hem orada izledik de sonrasını bilemeyeceğim Şeşitli Bir şeyler diziler. de çıkmıştı evet. evet. ee, Aşklara Vurgun'da oynuyordum <gülüyor> Atlara vurgun da Benim öyle... dizim neydi ya? Ha, yer Gök, <gülüyor> gök Aşk. <gülüyor> yer Gök Aşk. <gülüyor> senin dizin. Ee, ATV'deki tozlu yolların tanıtımı aylar sürdü. Dizi 5. bölümde yayından kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Selda Alkor. Çok umutluydum ama olmadı. Aramızda düştaban biri birimi var anlamadım dedi. Ben Düstaban mıyım ya? Benim dükkandaki kara günlerin... ya galiba Aa, o, Öyle bir şey mi var? Düstaban'ın düz... şanssızlığı diye bir şey mi var? Düstabanların artık bir melaneti mi deniyor? Ne deniyor orada yani? Onu öyle tam şey olarak bilmiyorum ama Düstabanların böyle bir şanssızlık kat sayısının daha fazla olduğu söylenir derler. Ama o da ayıpmış yani. Şimdi ben de Selda Alkor'un yalancısıyım. İnsanın seçimi değil ki. Mesela adam bazı şeyler seçimi olabilir. Bugün banyo yapmayacak. Bu Mesela bir seçim, seçim mi? Evet. İş, i̇nsan işini yaptın. seçebilir. İşini seçebilir ama ayağını seçemez. Hatta seçeceğim. yeri gelir annesini, babasını seçebilir. Tabii doğru. Yani. Sofi'nin seçimi mesela dine, ondan Öyle sonra. Öyle dilde efendim. <gülüyor> Bir dakika. Ama insan işte <gülüyor> yeri tabanını geliyor seçemez. Tab tabanını seçemiyor. Ama onun da galiba bir şeyi var. Tabanın ya. dibi diyoruz. Ee, bir tedavisi mi? Ağ Ağzıma dolduruyor adam lafları ya. Tabanın dibi de denersen. Ben mesele şey oradan dalma oraya diye soruyor soruyor. Valla elimi uzattım şey da Elim sabunluydu. Fıt dedi kaydı vallahi. Aynen fıt dedi. In kaldı. vitro fertilization. In vitro fertilization. Ne kadar çirkin. Ne kadar çirkin bir isim. Test tüp baby. Test tüp baby mi? Aa. O, o, tabii Ama şey, test girince o da şey. O Erhan Bey'in e, şeyi, elçiliklere nasıl anlatırsınızın hmm. cevabını vermiş de. E, Neymiş? Türk dünyasındaki Türk adı ne Bilgehan Bey söylemiş. In vitro fertilization. In vitro fertilization, fertilization. ben size söyleyeyim yani. Şeytanı dünyaya getirmek için yapılan bir takım ayinler. In, in vitro. Ve de büyükmüş böyle bir. In, yani. in vitro, diye kazanın teorisinde şey yapıyorlar. Orada bir tane... <Gülüyor> Çıplak kadını var Zaten İtrubiye, orada şeytanın çıkıyor. ayakları da dikkat ederseniz onun da keçi ayağı olması keçi bir metafor zaten. Keçi ayakları nedir? Düz. Düz tabağındır. Düz tabandır. Ters Vallahi değil Türk bebek ismini kim bulduysa helal olsun. Ters değil miydi keçi ayakları? Cin ayağı ters, ters olur. Ters tamam, işte keçi keçiye girmez mi? Yani, yani keçinin keçi ayağı ters mi? <gülüyor> Hayır. İçine cin giren keçi... Gerçi bunu yarın konuşuruz lazım ama <gülüyor> evet ya, Cuma yani konusu, ayağını Cuma otomatikman sohbeti. ters çevirmiyorum. <gülüyor> ben şey yapayım yarın detaylı içelim ama galiba farklı yani biraz yani şey farklı. diye konuşuluyor ya ne derler Türkler Bizans'ı kuşattıklarında işte Konstantin'i İstanbul'u kuşattıklarında orada Bizanslı şeyler hala melekler erkek mi dişi mi diye tartışıyorlardı diye böyle hep anlatılan şey var evet. ya. Yerin ömür gün şey ver dünyanın sonu gelse bizim yayınlar bir şekilde ele geçsin. Dünyanın sonu gelirken hala bazı radyolarda <gülüyor> içine cin giren geçin ayağı ters mi olur düz mü olur bu tartışılıyor ortada diye. Artışacak <gülüyor> bir şey yok buradan. Ben onu da söyleyeyim. Artışacak bir şey e, de yok. Bu bu kısmı, yani. <gülüyor> bu Ama kısmı dinlesinler. Çünkü iki farklı fraksiyon var. Ne var? Ee, böyle ay ayakları ters olan diyen bir kesim var. Bu kesime karşı bir kesim de ayakları düz diyen bir kesim var ve bunlar e, şu anda sürece de zarar veriyorlar. Yani bunları da tartışmadan da süreci de şey yapamayız yani. Benim anladığım kadarıyla e, ters ayak normal insan ayağının ters olması diye bir durum var. Ters ayak Yok, dediğin hayır ki... sağla solun değişmesi mi? Yani yanlış terlikleri giydiğinde. Ha onu bilmiyorum ben. O, o değil mi? Sağla Ayşe solun diyorum, yer değiştiğinde. Dönderme. Geriye dönük mü? Hı -hı. Topuğun öne gelmesi diye evet, düşünüyorum. Topuğun Ama Fire'ın dediği bana daha mantıklı geliyor. Ne? Çünkü anatomik olarak daha kolay o. Şimdi Cin kaçtı içine. Fıt ayakları geri gecim, döndü. Bir Anatomik benim... olarak derken <gülüyor> onu bir açar mısın? Yani ameliyatı ben... daha kolay falan mı demek istiyorsun? Hayır canım dengesi daha... Şimdi topuğunun önde olması insanın yürümesini zorlaştırsın ayağın arkaya doğru. Sağ sol olsa o kadar yalpalamazsın yani. Ama keçi ayağında öyle bir şey olabilir mi? Ama sana kim Ulan, dedi ki... Mu? Daha da hararetli Sen... halde. Ben bir saniye ben şunu sormak istiyorum genç arkadaşıma. Sana kim dedi ki içine cin girmiş keçi? İleri ileri yürüyor Geri geri yürüyor Sana öyle bir bilgi verildi mi? Yüzü Abi, sana bakıyor içine ama Adam Adam keçi değil? keçi Ayağa döndü diye şey olur mu? Keçi ya keçiden bahsediyorum Keçinin içinde cingirince ilk önce ayakları bence ters dönse de Sağ sol değişse de Yani x koordinatında da değilse Y koordinatında da değilse Bu çok, çok daha fark masalı, edilmez. bilimsel bir yaklaşım bence Bu adamın yaklaşımı Fark edilmez mi? Anlamazsın keçinin Zaten hayatı. benim e, bir duyduğum bir hikayede şey. E, keçinin e, içinde cin olduğuna inanmadığını düşündüğü bir adama şey dedi. Dokun dokun gerçek demiş. <gülüyor> Bu da gerçi yarının hikayesi. <gülüyor> Bunları hep yarın anlatacağız. Şu evet, anda böyle bir, bir şey olsun. verdik. E, ama e, bugün konuşacağımız net bir konu. Hükümet markaları koruma altına alan... E, patent yasasını meclis gündemine getirdi. Bundan sonra baklava hamurunu yanlış içine 1 milyon TL ceza var. Bence sürünp sürünp sürünsün hapislerde yatsın. Para cezası kesmez. Ailesi dahil. Herkesi... Kimle yatacak? He? Yani o hani aynı suçtan hüküm giymişleri Topluyorlar bir araya geliyorlar diyorsun, ne, Yatacak biri yok beraber Şeyciler Aynı paylaşıyor Markalara tecavüz Ne denir o marka hakkında doğru, doğru, şey, yapan, şey de öyle dönerci de öyle Dönerci de öyle o Sahte şey basan o sahteciye mi giriyor yaptım, Ben içine pancar koydum hop hapis ha, Öyle füzyon mutfağı Nasıl füzyon mutfağı gel bakalım Efendim ya, ben bunu füzyon ya. mutfağı diye Gel gel Hiç gelişme olmaz o zaman Hamuru şöyle olacak şu yani Obama'ya hiç... mesela çikolatalı baklava gönderen adam vardı biliyorsunuz. Şu anda hapiste. O hapiste olması lazım. bir çikolatayla baklava olur mu diyor. Yanlış mı Oktay? Haberi sen okuduğundan biz yetkili olarak seni görüyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, yani onları oynamayacaksın abi. Yani Ya da baklava demeyeceksin ona. Mesela çikolatalı baklava yaptıysan ona baklava demeyeceksin. Başka, Başka bir, şey bir şey diyeceksin. Diye baklava style diye yazarsın yanına. Çikolava mesela. Bak adam ne güzel şey yapmış. İnşallahlar şu anda, anda reklama gelmiş En güzel şeymiş. Bogdan Sabatlar. Bogdan Sabatlar. Bogdan Sabatlar. Sevgili dinleyiciler bu güzel şarkı ve dahasını gün boyunca radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Şimdi ise bizi dinleyeceksiniz buyursunlar efendim. Bizi dinleyin. Bizi dinler misiniz? Bilmiyordum <gülüyor> buraya geleceğini ya. <gülüyor> İngiltere'nin ünlü e, takımlarından e, Chelsea. birinde... Chelsea. Chelsea Sport. <gülüyor> Sparta Chelsea. Liverpool's mu? Ee, yani... Liverpool's mu Fahir? Liverpool's değil yani. Never's Volk's <gülüyor> Never Walks O mu? <gülüyor> Pardon Sparta, Prag'daki Sparta Sport'tan mı geliyor? Hayır. Sparta şehrin adı. <gülüyor> Gerçekten. Değil. Spartak Moskova mesela. Spartak Moskova. Moskova olabilir ya. Moskova. Spartak. Spartak. Ama ya, Dinamo Sparta... Moskova da var. Buna nasıl açıklayacaksınız? O işte Dinamo Gelsinler bunu da açıklasınlar o zaman. Kimler efendim? Bir tane. Bir bakacağım. <gülüyor> bir bakacağım. Bir bakacağım. Her şeyde ateistler açıklıyor. açıklıyor yani ya. Vallahi adamların sırtına yükü bastık gitti. Neyse şimdi şöyle bir durum var. Manchester City formasını giyen ünlü futbolcu Tevez var. Ege biliyor musun Tevez'i? Prekazi'nin aynısı. Aynısı. aynısı. Sen, senin, senin anlayacağın dilde konuşayım. Sen biliyorsun Oktay Tevez'i. Yani biraz biliyorum. Ondan sonra <gülüyor> e, ünlü futbolcu Tevez gübre mahkumu. Ee, tevez böyle e, yağlı saç gibi görünüp aslında şekilli saçlı Ya saç Arjantinli e, gürbe, gürbe değil egeçim gübre Gübre mahkumu ne demek yani Gübre bak nasıl pranga var onunla gidip şey mi yok, yok gübre ya mi yok Ya bir dakika ben Tevezi bir hatırlatır mısın Kısa boylu kalın bacaklı siz ronaldo'ya benzeyen adana sporlu futbolcu <gülüyor> gördünüz ya gördüm şimdi. ben onu ya <gülüyor> futbolcu değil ki o, o futbolcu. futbolcuymuş canım hayır değil yani amatör oynuyor canım amatör işte adana'da Aa. oynuyor ben gördüğümde e herkes... halı sahada bir röportaj yapılıyordu kendisi Türkiye'de herkes amatör oynuyor futbolcu bu kadar coşkulu bir, bir adam görmedim hayatımda onun sen ronaldo ile buluşmasını görmedim mi onu ben gördüm ronaldo'nun durumu anladığından emin değilim. anladı anladı anladı mı emindi 3 4 kere baktı çünkü benim bildiğim ronaldo en fazla bu, bir kere bakar bunu mu buldunuz la bana benzeyecekti ya Valla bence de çok benziyor yani hiç Ronaldo'da artistik yapmasın. Bilmeyen gelmesin. dinleyicilerimiz için bir özet geçin. Bir tane adam ben dün televizyonda gördüm Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Adana sporlu, Adana bilmem ne sporlu yani sporcu diye geçiyordu. Ondan sonra Ronaldo ile buluşması kameralara böyle yansıdı diye özetleyeyim ben. Yani, bir tane adam bir gülüyor de, yanında da bir, birisi ona bakıyor. Birisi bir şey sa Ronaldo'dan. Ne kadar benzemesi lazım ya? Bir yani buluşturmak mesela, için mi? Evet ya da bu kadar çok böyle Sen yoğun. Sen onun ilgi, yanındaki adamı biliyor musun yoğun peki? Yoğun ilgi olması için mesela yani bu çok benzemiyor deyip haber mi yapılmıyor? Nasıl oluyor bu kadar aynı zamanda bütün kanallarda var Andırıyor o adam. olsa mesela haber olmaz. <gülüyor> Andırıyor. Havası ha, benziyor. Şey, ağzını kapadınca adam... Ağzını kapat. Aynısı. Ben niye mesela gözlerimi kapatıp ben ağzımı kapatınca mı Erdal'a benziyordum? Evet. Ya Ege nasıl geçitlere çıkamadım şimdi. Konuyu buraya. Yapacağım. Yani sen Erdal'la bir Erdal'la bir kere buluştun mu? Buluşmadın. Buluşmadım işte. Yani ama bir... yani cesaret edemedim ki. Ya hakkım yok diye düşündüm de. Yok yani girişimci değilsin de ondan. Yani, adam nasıl adam kalkmış, kalkmış gelmiş. gelmiş Adana'dan. Bir de onun yanında arkadaşı vardı bir tane. Esas onlar şeydi. O da mi? o da Real Madrid'li başka bir futbolcuya benziyormuş. Hadi canım. <gülüyor> o da şeydi. Ben de şeye benzetirler benim de diye. Bak işte. O... Hatta biz onunla tanıştık. Çeyimiz var. Bu arkadaş da benim kardeşim. O da çok benzer. Kardeşine kameralar dönüyor. <gülüyor> o çok <da> benzemedi. Yanlışınca <gülüyor> tekrar <gülüyor> Beri yana dönüyor. Aa, olaylar olaylar. Neyse Gübre Mahkubu Tevez'in e, acılarına şöyle bir göz atalım isterseniz. Geçtiğimiz günlerde kendisi ehliyetsiz araba kullanırken yakalanmasın mı? Sen Hayır. misin yakalanan? Trafikten menedildiği menedil gibi 250 saatlik kamu hizmeti cezası ha, alması da... bu? İngiltere'de. İngiltere'de. E, ve geçtiğimiz günde... Bir, ne kadar güzel bir cezaya? E, vallahi Valla çok vallahi. güzel. Maçı kazandıktan sonra e, Manchester United'la yaptıkları maçı 2-1 kazandılar. Hemen arkasından da şoförünün kullandığı hususi bir araçla ve de kalite bir araçla ceza, ceza çektiği ]mış. bölgesine gitti. Ve orada ayağına terliklerini, plastik terliklerini giyerek bahçeleri gübreledi. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> illa plastik terlik? Hiçbir bu adam sporcu değil <gülüyor> Yani ama ya bir eski geliyor. spor ayakkabısı o şey kıyafet sabittir. Kıyafetler. terlik mi? Tabii. tabii. tabii. Kamu evet. izmi kamu Kamu kamu veriyor şeyi. Belki doğrusu... terlik istirahate almıştır bilmiyoruz. Belki ayaklarında adamın mantar mayasıl bir şey var yani onu da bilemeyiz ki. Onu da çalışırken dinlendireyim mi diyor ayaklarını ee, yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Aa, o da tabii, benim tabii. gibi askerde <gülüyor> ben de terlik istirahatini havalı bir şey zannettiğimden şey olmuştu. terlik istirati aldı falan diye sonra bütün eğitimlere terlikle çıkıyorsun. O da dünyanın. <gülüyor> takdir edersiniz ki en çirkin slap, slap, slap. Şey. <gülüyor> hakikaten yani terlikle koşmak kadar dünya ayakların hani gerçekten öne doğru gidiyor o şeyin önünde parmaklarını geçirmek zorunda kalıyorsun pençe gibi <gülüyor> <gülüyor> yani ay terlik ya Allah a... Geliyor terlik. mevsim geliyor ne yapacağız dükkanda terlik Fışkıran Ter... parmaklar Terlikte gelen zamanı adam... ne kadar güzel Terlikte gelen, o yüzden adam... ben işte Terlikte film... gelen adamdan mı rahatsız oluyorsun Vallahi Valla ben hiç adamlarda görmedim Adamların ayağında terlik tabii ki güzeli var çirkinin var ama kadın terliğin Yani terlik olmasına gerek yok Açık ayakkabıdan Coşan fışkıran parmaklara ya karşı Onun için önlem, önlem alınmış yeni model terlikler var Şimdi marka veremiyorum ama böyle Araya bir şey mi koymuştum? Ya Araya bir direkt mendirek koyuyorlar yani, O öne gitmesini Araya bir şey koyuyorlar ama şimdi de bariyerli ee, şöyle bariyerli. Yani ayak o bir çukur bölgeye oturuyor. Hı. Önde tümsek var. Parmaklar taşmıyor pa Parmaklar fışkırtmıyor or orada. Tabi senin antobik yapın. Oradan da fışkırtıyorsun. Ben parmağım her yerden fışkırtırım arkadaş. Ben de ona ayak derim işte. i̇şte ayağı, <gülüyor> böyle ben böyle ayağı, ayağın dibi. Kontrol edilebilen ayak ayak değildir. Hı. Sonuçta kaç kiloyu taşıyor ya? Bütün Tabii yıllar canım. boyunca. Bütün vallahi çok hakkı var. Tabii ki var. bir isyanı olacak ve görünebildiği yerden çıkacak. üzerimizde çok hakkı var. Bir buçuk sene bir tatili var ya, ayak şeyin. O ne? Koca hayatında en mı? En başta yürümüyor ya çocuk. Ha hayat, ayaklar var ama. Başlangıcında mı? Hizmet Hı -hı. görmüyor. O bir buçuk yıl tatilde şey ya o doğum doğumu zaten bir buçuk yılda oluyor insanın bir buçuk yılında oluyor o yüzden böyle bir tatil. Ben tatil mi karıştırdın nokta Filerle? Fiy. Niye? Bir buçuk yıl ne yapıyorsun? Abi bu, ayağın yani işlevsel olması insan bir buçuk yaşında oluyorsa eğer orada zaten şey olmuyor. Yani faaliyetin orada baş başlıyor. öncesi ve sonrasını ha, ekleyerek ha. şey yapıyorsun. Öyle bir şey yok yani. Ha, i̇çimi rahatlattın. Bu arada şeyden e, fotoğraflar geliyor fotoğraflar dinleyicilerimizden. Fotoğraflar mı? Nereden? Kedili fotoğrafımız ee, mı? Yok değil. Kedili, kedili fotoğrafa Kenan Bey şey demiş. Osman'a söyleyeceğim demiş. Stüdyoya başka kedi almışsınız <gülüyor> demiş. Hak mı? Haklı. Haklı. haklı. Ken Doğru. Kenan Bey, Kenan Bey haklı. Ee, Alişan Bey bize şey göndermiş, ee, Ronaldo'ya tıp benzeyen adamın telefonla konuşurkenki fotoğrafı, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz, ee, onun dışında Erhan Bey de şey demiş, Sincan'da birkaçı Ronaldo'ya benzer insan gördüm, araştırılmalı demiş. Yani Bence bir tane olmadığını iddia ediyor Tabii Erhan çok Bey. var. Ankara olarak Ronaldo'larımızın değerini bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Ülkece Ronaldo'larımızın değerini bilmiyoruz sadece onların... Ankara olarak değil. Burada e, suç hepimizin. Bugüne kadar Şifo Mehmet dışında hiç böyle bir değerimiz olmamıştı. Ya olur mu canım? Hurubeş Mehmet vardı. Ne o? o eski, Hurubeş ne? Hurubeş, Hurubeş Mehmet. O da işte eski Alman futbolcu Hurubeş'e benzediği için kafa gollerinden dolayı. Onu ben de bilmiyorum. Hurubeş Mehmet'i bilmiyor musunuz? Aa, aşk olsun. Yani tamam. bu konuda size Ozan Kayadelen ayrıntılı bilgi verecektir. Çok Teşekkürler. teşekkür ederiz daha şimdiden. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. var Tebrik evet. ediyoruz. Ozan şimdiden... Kayadelen aklıma geldi. <gülüyor> adam geldi. <gülüyor> Fenerbahçe Adam Lazio nasıl maçı. bir marka oldu? Her şeyin önüne geçti ya. Spor camiası denince adam resmen bir şey haline geldi. İdol mü? Akil insan resmen ya spor konusundan. Hay ağzını seveyim Oktay bir ara hatırlat seveceğim. Fenerbahçe'nin şansı yüksek mi bu gece? Tabii ki gece. ilk maçı kazandı zaten. Ha, kazanmıştık zaten. Orada sıfır, daha, sıfır daha sıfır rahat rahat bir maç. Fera ferak gidiyoruz. Seyircisiz demiş. maç. Seyircisiz maç. Laz belki Laz Papa gelecek abi. belki. Papa mı gelecek? Ha. Papa'yı da almazlar ki. Hayır şey demiş Papa ben bu maç seyredeceğim demiş. Ya e gitsek demiş, sen... şeyde seyredesin kahvede. <gülüyor> Vatikan kahvesi var orada. <gülüyor> Sonuçta. smart <gülüyor> bağlı mıymış <gülüyor> Vatikan kahvesi? Vatikan'da çünkü şifreli kanal yok herhalde değil mi? Televizyon var mı Vatikan'da? Selbest. Var diye biliyorum. Ben orada bir iki yere gittim. Gittin gördüm Fahir. Sen de bir tahmini konuşma, ya ben... konuş. Geç konuş. Var da D-Smart var mı? Evet Fahir. Sorayım. D-Smart var mı? Sormadım. Bakayım D-Smart var mı? D-Smart yokmuş. Ee, ya orada şipreli verilmiyor. Ama benim bildiğim Papa bir tam bir futbol hastası. Hafta sonları hatta kardinallerle halı saha maçı yapalım diye şey var. Veyah böyle onu hep böyle tak <gülüyor> <diyormuş bir> <gülüyor> yukarıdan emir geldi. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> 50 kaleye geçeceksin demiş. 50. Ben ben kaleye geçiyorum demiş bir kader ha. Yukarıdan emir geldi kalidesine. Onlar 50-55 sene önce yapmışlardı sonraki parti. Hayır için. canım Hayır. şey tam bir yeni Papa tam bir futbol hastası. Hatta ya demiş, tamam futbol hastası da. Halı saha maçı yapması ne demek 90. Ya o derece hastası ya. 90 euro giderken. Boş zamanlar da Vatikan'ın boş, al yani. boş alanı var ya. <gülüyor> meydanda Gözüne işte. kestiriyormuş ya. Şuraya <gülüyor> kaleleri kurarız. Japon kale. O pazar buluşmalarına terli terli çıkıyormuş. Saçlar böyle terden yapışmış. <gülüyor> Bu meydanda çok büyük ya. Bayağı Öyle büyük. küçük gibi görünüyor ama çok büyük. Orada valla şey olurlar. Tık tık nefes olurlar ya. İşte, i̇şte bir küt e... çekiyormuş. Bir uçtan bir uç. Direğe <gülüyor> abanıyor vurduruyormuş. Abanıyor muymuş? Abanıyor. Pis bunun. Ve şey demiş işte. Ben maç seyredeceğim demiş. Maç seyretmek istiyorum demiş. Ve kahve, ama kahve, efendim, İşte şey demişler. Canlı seyredeceğim demiş. F <gülüyor> <gülüyor> Orada ya demişler Şimdi biz sizin güvenliğini sağlamayız O zaman ne yapabiliriz ne yapabiliriz Lazio maçına olabilir demişler Seyircisi, ha, seyircisi seyrediliyor zaten rahat rahat, rahat rahat gitmiş o zaman <gülüyor> Vallahi sadece Papa seyrediyor olabilir yani e Taraftar olur ama Öyle bir şey yok ya Tarafsız Taraftar değil ki. Ya yani pa İtalyan Papa'nın da o kadar gidiyor. ayrıcalığı olsun Ege'cim yani Ne demek Ama o zaman da şey tabi Sonuçta Papa'nın düşün... taraflı olduğu zaten belli abi Yani o zaman madem Katolik başkanı biz de Türkiye'den şey götürelim. Ee, şeyimiz var ya Bartolo Bartolomeus'u götürelim. Tamam. Ya o o da, da bizi tutar yani sonuçta. Valla çok güzel Ege'ciğim. Bu fikrinle gerçekten 2013 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyorum ben seni. Niye Şimdi... götürürüz ben anlamadım bunu da. Ay orada madem seyircisi olacak bir kişi bir kişidir yani. Bir kişi olmadan eksiksiz diyorsun İzmir, yani. İzmir'li olduğu için işte Diyanet İşleri Başkanı falan da Bartolom'u östedi. <gülüyor> direkt. Bartol direkt İzmirli çünkü ya onlar İzmir. bile. Gibi... Ege sen nereliydin? İzmir. İ İrfansız. Sim Sim Pis İrfansız. <gülüyor> İrfansız. Zaten İzmir'in <gülüyor> adı öyle gelir. İrfansız, İrfansız, İrfansız, İrfansız, İzmir. Vardı. Yani. bunu yani kah kah hele gülmüş ama 2013. <gülüyor> rahat Latopai. O dört kişi şu anda. Fatih lafı yapıştırdı diye konuşuyordu. Radyo maçında bir farklı yenilgi Fenerbahçe'ye ne yap ne attırtıracak? Ne attırır şafak attıracak. <gülüyor> tur. Dur attırır. Dur attıracak. Vallahi... bir farklı yenilgi bile Tabii, yetiyor mu bize? Evet o bile yetiyor. Çünkü ilk... beraberlikle yetiyor. Ben istiyorum. Ha yenilgi de yetiyor. Kazanarak kazanır. Zaten Hı? psikolojik üstünlük. Galibiyet bile yetiyor öyle düşün fark. Evet, yani düşük. Ama mesela 3-1 yenildik. Fenerbahçe nerede şimdi? UEFA'da mı? UEFA'da. Avrupa Ligi deniyor artık ona. Avrupa Ligi'nde ilk 8'de mi şu anda? Evropa Ligi'nde ilk 8'de. İlk 4'de kalacak ve tarihinde de bir ilk olacak herhalde. Böyle e, ünlü Fenerbahçeliler gitti İtalya'ya. Onlar izleyecekmiş. Onlar nasıl giriyorlar? Taraftar olarak değil. Basın tribüne mi? Uğur Dündar falan gitmiş. Herhalde. Mesela, herhalde bir tanıdıkları. Uğur Dündar tribününden izliyor. Yani Uğur Dündar helikopterle iner bence. <gülüyor> basıntı basıntı tribünde o şekilde mi inecek nasıl nasıl giriyorlar o Onlar... şekil bir şekil girecekler abi yani yapacak bir şey yok. Başarılar diliyoruz. Başarı sayesinde. evet Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz Hakikaten bu akşam de. saat kaçta Oktay? Bu akşam saat ha saati de bir garip 22.05. <gülüyor> o ne abi? Saat farkı abi. Yani hayır Avrupa Kupası'nda nasıl Şampiyonlar hayır, Ligi gibi 11... 21.45'te başlıyor ya Avrupa Şampiyonlar tamam. Ligi. Tamam. Işte bu şeyde UEFA bir 20 dakikada size koyalım demişler. Bu herhalde şey mesela di smart izlenecek yerleri ancak girilir, oturulur, anca, yerleşilir anca, falan. Anca diye. Yerleşilir diye. Bir 5 dakika müsaade mi edilmiş. Yani işte bir 20 dakika öyle bir süreç var. İyi şanslar diliyoruz. Saat kaç gibi başlarız demişler. Ya işte onu 15 geçe başlıyor demiş. Galiba o geçiştim. uçakla alakalı ya. Buradan Peki, işte İtalya'ya giden uçaklar. uçakla. Uçakta gitmiyorlar mı bunlar? Uçakla. Bunlar dedi Fenerbahçeli futbolcu. Tabii uçakla gidiyorlar kaç da gibi? gittiler faiz. Biz demişler 8.30 9 gibi ineriz. Otelde falan yerleşmemiz falan biraz zaman alır. Anca toparlanıp geliriz diye. gideriz demişler bakın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii İtalyan havaşı var. Ama dilim Türkçe olmasına rağmen yine evet, son, şey futbolla çok hakim diye. Aa, ilk defa böyle bir şey geldi. Ee, Resim mi? Erhan Bey'den size bir video önereceğim. Lütfen izleyin. Bir haftadır sesli gülüyorum diyerek tırnak içerisinde YouTube'a ne yazacağımızı yazmış. Dosyanın ismi. Ne kadar güzel. Ne yazacakmışız dinleyicilerimiz? E STV Efekt. O zaman haydi Bunu buraya. yazalım. Reklam sırasında herkes yazsın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tümürüsü modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler espriler, şakalar gırla. <gülüyor> Buyursunlar. Ee, ne dedik? O, en son ne dedik ya? En son, en son ne dedik? En son Ha şeyi izledik. Herhalde. Videoyu izledik. Teşekkür ediyorum. Teşekkür teşekkürler. Ederiz. Paylaşım için teşekkürler. <gülüyor> Onassis'in adası oligarka gitti. Ona mi? Evet. Hmm, Onasis, satmış adasını. Satmış adasını satmış. Boydan boya yeşil ada. Böyle Ona e, Onassis'in e, 200 tane ağaç türü getirtmiş falan filan oralara elce izleri dikti. Tabii bu eee Onassis istediğim dedi ona Hı, -hı Ondan ki. sonra Torun Onassis'te. Zaten gemisi vardı onun hep geçerken bu ada kiminla diyerek almıştı büyük ihtimalle. Andı yani işte oraya da güzel e, ne çalışması yapılmıştı. Peyzaj çalışmasını Resaj. yapmıştı. Ondan sonra oligark dediğimizi biraz açıklar mıyız oligarka gittik. İşte Rus gitti. milyarderleri Rus milyarderleri genel olarak oligark, oligark mı Yani bir nevi iş adamı. Kozmonot gibi mi? Çok güzel dedi. Çok güzel buldum. Evet. Onun astronotuna bize orada gozmonot deniyor derler. O bizim komşumuz oluyor. Evet. Devam edelim. Ee, ne kadara gitmiş olabilir? Ne kadara gitmiş olabilir? 200 milyon dolara gitmiş olabilir. Çok. Bir ada için. Ada için çok. Yani 200. Yok insanlık İnsanlık için çok yani ada için küçük bir para. Daha büyük ada bulur da o fiyata. Ağaçlar zaten bedavaya gelir. Abi sonuç olarak oligark bakmıştır ona ya. Oligark bakarak olmuş zaten. Doğru. Ben de yani ne güzel kim Ya güzel. belli mi oligarkın? Var. Oligarkın kim olduğu belli değil ya. Kaç 200 milyon dolar veren yani çok var. 200, çok var canım. Yani Ege'de oligark. oligark var. Hı. Öyle çok güzel bir Rus şarkısı var. Kim söylüyordu onu Oktay? Ee, Rus bir sanatçı söylüyordu galiba Rus yani. bir sanatçı doğru Serdar diye bir sanatçı ama R'si ters yazılıyor <gülüyor> Onlar şey alfabesi kullanıyor değil mi? Kiril. Kiril Bir şey diyeceğim bu pirinçte GDO var falan diye işte bilmem kaç ton pirinçte bir şey oldu Üç falan. tane firmanın sahibi şu anda şey He, Mersin'de yakalan, Tutuştu mu? yakalanan tutuş, Tutuşan pirinçte GDO çıktı mı çıkmadı mı bir var bir yok falan deniyor bir şey deniyor falan Bunlar bunlar sizi etkiliyor mu? Mesela eve pirinç sokmuyoruz. Valla ben o kadar az pirinç yiyorum ki. O kadar, zaten yemiyorum. Biz. Zaten yemiyorum yani. Bulgur yiyorum. etkilemiyor valla. Valla çok az bulgur yiyorum Bizi biraz. Son yani. dönemde şey oluyor. yiyorum, onun da az az yiyorum. Ama yine dolma mı olma? Klaw mı, mı? Ne öyle bir şey var ya bulgur gibi oluyor da böyle 2013 yılı o onun yılı oldu, onun yani. yılı oldu diye Hiç bir şey ilan edildi mesela. ya. Chloe mi? Chloe mi? Chloe Nasıl yapılıyor? Şey. Bulgur gibi mi oluyor? Bulgur gibi aslında yani. Aslında bulgur gibi böyle soğanlı muğanlı yedim mi? Aynı bildiğin kısır oluyor da. Herhalde havalı bir şeydir. Çok faydalı falan değil. O var yani. Bir de o var. O yüzden ilgilenmiyorum. Az az sık sık tüketiyorum. Benim dünyada en sevdiğim şey pilav olduğunda ben pirinci mi alıyorum? G'de oldu, M'de oldu. Onu ver i̇şte tavuk suyu. Yani, tavuk suyu kesiyormuş zaten. Nasıl kaktüs radyoaktif şeyi topluyor? Bir de GDO'yla yani genetiği değiştirilmiş. Tamam da belki Hı. daha güzel yaptı genetiğini. Nereden belki diyeceksin? En safariyle <gülüyor> yiyeceğim diye bir derdim yok ki benim. Vallahi pilav olsun. Avrupa Merkez Bankası bir rapor yayınladı. Eline evet. sağlık. Önce Avrupa Merkez Bankası'nı ben eline koluna sağlık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Yatıyor değil mi Avrupa Merkez Yatış. Bankası şu anda? İşte senede bir rapor çıkarıyorlar. Onlar tutuştular çok fena. Tutuştular Ama da. Abi bu... Yine yatarak tutuştular yani. Hani öyle bir şey durum var bilmiyorum. Bir rapor yayınlamış. Raporda e, Almanya ile Kıbrıs Rum kesimini. Hı hı. Yani sözde karşı yapmış, karşıya getirmiş. Karşı karşıya getirmiş. E, bu rapora göre Almanların serveti Kıbrıs Rum servetinden 5. Yunanların servetinden de 2 kat az. Çok karışık bir rapor olduğu. Yani bu ülkeler, ülkeler. Onu da duydum. 260 bin euro. Daha şey, düşük yani hane, başı, hane başına gelir. Öyle gözüküyor. Evet. E, Güney Kıbrıs'da. Ee, Kıbrıs Rum kesiminde Almanya'da 51 bin euro gibi bir rakamı var Aynen abi Aynen Kıbrıs abi. Rum vatandaşların ortalama serveti 266 bin e, Euro Yunanistan'da e, bir kişinin Serveti 101 bin 900 euro Servet, servet mi şey an. mi Hane başına gelen Servet servet bütün ne var ne yok Allah topluyor. ne topluyor Herkes zengin ama ülke mi batıyor zengin Almanya'da mi? da Almanya coşmuş ama, ama herkes fakir Herkes fakir mi Almanya coşmuş. Yani Almanya'da şimdi, 51 bin euro mesela. Ve işte ülke olarak çok iyi durumumuz ama insanlarımız fakir. Keşke şey mi diyorlar? Keşke biz de Güney Kıbrıs gibi olsaydık. O zaman hepimiz zengin olurduk. Ülkemiz batarsa batsın. Ama hayır şimdi hane ya başına. öyle diyorlar. E, ya Almanya'nın nüfusununların toplam nüfusundan kaç kat varsa. Ya da Almanya'da daha e, şey yapılıyor. Bütün nüfusa bölünüyor da mesela Yunanistan'da veya Kıbrıs Rum kesiminde daha o e, fakir kesim, yani. yani yoksul olan kesim bu araştırmaya alınmıyor. Yani kayıt dışı tutuluyor onlar. Yok orada şey nüfuslar bir şey çok ya, ya Çan eğrisi yapmışlar işte. En altta, en üstte atıyoruz. Arası böyle diye. yok yani. Orada işte Rum kesiminde mesela zengin çok zengin kısım az sayıda var. Ama dengelediği zaman Euro sayıda... Zenginlerde halklar daha fakir. Fakir devletlerde ise halklar daha zengin. Bu ortaya çıkmış. Yunan, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminde Almanlardan çok daha büyük servete sahip olmalarının en önemli nedeni Gayrı yaptıkları yatırımlar. Hmm. Ev alıyor yani orada insanlar. İşte. Ev alıyor, adı alıyor. Ev alıyorlar. Mantıklı. Ev, ev alıyorum, alıyor ada alıyorum. Almanya'da ev sahibi olanların oranı %44. Yunanistan'da %80. Rakamlarla Oktay Demirci. Mesela Yunanistan'da bir Yunan vatandaşı geliyor. Çukur ev alıyor. Rahat, alır. Alman diyor, nine diyor. Alman Nasıl alıyor? Benim Çukuramban... diyor 51 bin euhrom var. Ben de ona gülüyorum. 51 bin ile affedersin sen burada. <gülüyor> antre alamazsın, antre. Yani girişini alamazsın evin anlamında kullandım. Almanca da diyebilirsin Almanca. En güzel cevap oldu bu da. Yani, Almanca. Onun gibi. anladığı dilden konuşurum ben oktay merak etme sen. Ben onların anladığı dilden konuşurum. Nein. En, en zengin vatandaşlar hangi Avrupa ülkesinde peki? En zenginlerim en birincim. İsveç mi? İsviçre <gülüyor> mi? Neresi? Lüksemburg mu? Bravo Lüksemburg. 397 bin eurosu varmış. Ee, Lüksemburg. Sokaktan merak... çevirdiğin hmm. Lüksemburglunun cebinde zaten 397 bin eurosu var kuşağında kuşağında bir kere daha söylerim. Sonra mesela İspanyollar yine hemen onun arkasından geliyor ki İspanya'da Batıyor. da ekonomik kriz var yani. <gülüyor> Öyle bir şey böyle sıralam geliyor. Durumları gidiyor. iyi ya. Neyse gayri meşgulden şey Demek olacak. ki sadece ülkemizde söylenmiyor bu laflar. Ne o? Bir de millette para yok diyorlar diye abire bütün İspanyollar bunu konuşuyor demek. Vallahi hakikaten para yok para yok ama orada bir ev almaya kalk şimdi onların hepsi düşecek fiyatla çok evvel. Ben hani Çukuramba'dan mı alacaksın yoksa Barcelona'dan mı deseler hiç düşünmeden kararım kesin. Tabii ki Çukuramba. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaki en büyük ideolleri barda bir ev sahibi olmak isteyen radyocu gençler yakalandı. Gerçi yani şey demeyeyim o çıtayı biz en üst noktaya koyduk. Zaten evet. dünya üzerinde bir marka Çukurambar. Tabii Evet öyle tabii yani canım. Biz sadece burada. Dünya dışı bir marka bence. Evet, Böyle mesela, mesela uzaylılar değil, gelse York'ta başka gezegenlerden e, deseler ki nereye dönelim. yerleşeceğiz deseler. Çukurambar. Evet, yaşayabilecekleri tek yer Çukurambar. Tek nokta gösterecekler Çukurambar. New York'ta site yaptılar Çukurambar diye. <gülüyor> Bizdeki Meshat'ın Mes, gibi. Meshat'ın'a benziyor. Doğru. Yani. Doğru. Tam o şeyde değil mi? Manhattan'da. Değil mi? Evet, New Manhattan'ın göbeğinde. En merkezi yer. Central Park'ta ağaçlar keserek yapıyorlarmış. Çukur Anbar diye. Olur mu canım? Central Park'ta atla geziyorlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.53 oldu saatimiz. Perşembe sabahında Ram radyonuzdaydı. Just the way it is ile modern sabahlarda da bakalım. Espriler ne kıvamda. Artık son espriler. Kıvamı bilmiyoruz ama... Son espriler. Son espriler biraz sasa oluyor. Evet. Yani, evet o da bir şey, gerçek. O bir işe var. Yani. Yani maalesef. Şey var. Ama sizin keyfinizi yerine getirelim. En azından ne yediğinizi içtiğinizi biliyor musunuz? Şöyle bir araştıralım. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz diye. Ben yazıyorum vallahi cariye. Ee, tamam cariler dışında. <gülüyor> ee, soruyorum. Evde, evde yediğimizi mi? Evde yediğinizi. Ev gibi düşünün. Tamam. Ve evde yediklerinizi. Ee, ne kadar et yiyorsunuz? Kırmızı et olarak. Yılda. Ne kadar balık yiyorsunuz? Ha yıllık mı? Yıllık. Yazmıyor musun? Mesela bu sene ne yedin? Yazıyorum. Dolap, ben ben dolabın bu sene arkasında daha iki kere balık yedim yani. Benim gömleklerimin olduğu dolabın arkasına bir tablo yaptırdı Didem bana. Böyle kağıt. <gülüyor> şeffaf dosyanın içindeki kağıdı. Excel tablosu değil mi? Yazıyorum. Çünkü onu toplama imkanımız var mı Oktay yıl sonunda? Onu en son bilgisayarı geçirince topluyoruz. Ben günlük... Deftere yazıyorum. Ondan sonra ayda bir bilgisayara geçiyorum. Çok güzel. Ege günü günde çalışıyor. Ne kadar yiyormuşuz? 4 evet. Yani haberimiz yok aslında. Zırh. da değil. Yılda 27 kilo kırmızı et yiyoruz. Yılda sadece 8 kilo balık yiyoruz. Hadi buyur buradan yak ki ülkelere baktığımız zaman ülkemizin biliyorsunuz kaç tarafı? Neredeyse 4. Neredeyse 4 tarafı. 4 tarafı. Yani neredeyse çepeçevre bir ada ülkesi olan Eee Türkiye'de 4 tane deniz olduğuna göre ülkemizin 4 tarafı denizlerle çevrili. Yani İllaten çok tarafta olmasına gerek yok yani. Evet. Yani dört o deniz o kadar deniz içinde yaşıyoruz ama bakıyoruz sadece balıktız. Balık konusunda tatsız. Çünkü bakıyoruz İzlanda 90 kilo yiyor. Japonya 75 İzlamlı kilo ile yiyor. ile kıyaslamayalım da kendimizi Adam izleyelim. başı evet, niye Japonya izlam? sırf adaya. Japonya'da da başka bir şey. Canım onların da bir taraftan şey bağlasan bu. aynı işte. Şey Japon'a sor bakalım ne kadar şey yiyormuş bakla yiyormuş var mıymış bakla. Sor bakalım Japon'a Kobe bifteğini kaçtan yiyormuş kilosu. Kobe bifteğini bu sene çifter çifter 500, yiyor. 500 mü 600 mü ne kilo kilogram fiyatı öyle. Vallahi hmm. Peki İtalya 25 kilo yiyor buna ne diyeceksin? <gülüyor> o da aynı bizim gibi. İtalya, bir taraftan, kara, bak Avrupa'ya şeyden bağlı, bir tarafından bağlı. İtalya her şeyden yiyor, az az yiyor. Az benim az, az, Çünkü az, sık çok, sık çok çeşit var İtalya'dan. Evet, çok çeşit var. Çok... Mısır bile 16 kilogram yiyor. Arkadaş demişler ya, Mısır bile 16 kilogram yiyor. Yani balığı yasak, mı? Balığı. Evet, biz balık yemiyoruz. Yani. Ya yemiyoruz. Yemiyoruz, yemiyoruz. Şey niye ki, yemiyoruz? Çünkü kılçıklı bir şey yemesi zor. Niye canım, her balık... Balığın az yenmesin tek sebebi o. Canım, şöyle bir... kılçık çıkar, bir şey çıkar. Elle mi dalacaksın? Çatal bıçak kullanmak zor. Şimdi ege konuşturacaksın mı? Ulan adamlar nasıl yiyor o zaman? Biz kılçık ayıklamayı mı beceremiyoruz? Onlar sofra adabı. Yani üstüne. armudun sapı, üzümün çöpü, bir balığın yani kılçığı. Yemeği, yemeği zor, kolay diye değil de böyle lezzeti yani güzel balık <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum ben vallahi. Evet, unutuluyor. Yani çok Balık da kokuyor, şey ya. Kokuyor. Pişirirken işte Pişirirken bizim kadınlarımız... Kokuyor, bak geçen gün Ege'nin başına gelen hadise. Balık alıyor, evde yenmiyor. Çünkü neden? Pişirmek yasak. Pişirmek yasak. Ama şöyle düşün. Nine diyorlar ya. Ev gibi düşünme. Orada pişirmek yasak olduğu için o balık bir şekilde benim tarafımdan yendi. Senin tarafından Dükkan'dan. yendi. Çünkü... Allah'tan senin hanene bir art artı puan olarak girdi. Yani bu sayın işte... kol olsun yani Bunu eleştiri bağımında değil De Herkes yani balık pişirmek için girişimci olup restoran mı açacak? Yani bak. O da, o da doğru. O da doğru. Karışık gibi görünüyor ama konu doğru. O da doğru. Yani ne yapacak adam ne yapacak? Ne yapayım, ev ev kokmasın evde diye kokmasın diye, diye Ben bir dükkan budayım. Ondan yani. sonra açayım falan filan. Ayda yılda bir balık aldığımda dükkanda pişirtirim. Mantıklı. Zor. Orada zaten misafirin gelir, bilmem ne olur. Onları da orada ağırlarsın. Balık bizim normal günlük hayatımıza böyle bir yemek olarak girmedi. Oğlum bir kampanyayla oturması. Var. Balık deyince illa sanki yanında rakı içilecek, bilmem ne yapılacak, sofra kurulacak, mezeler falan filan diye o da gözünde büyüyor insan. Kamu spotunu bununla ilgili mi yapsak acaba? Galiba, Galiba balık bulduk yiyek. ya. Galiba balık yiyin. Balık balık, balık yiyin. yiyek. Yani Bak, şeyden başlayalım. Yani balık yiyekin innesinin güzel olduğunu ben dinlemek istiyorum öyle. Balık yiyek. <gülüyor> Yani kele bitiyor, o da keyle bitiyor. Balık hmm. yiyek. Hmm. Ama şöyle yok, şöyle olsa ben. hayır bak, şöyle bir şey olsa, bir <gülüyor> şöyle bir şey olsa, hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak dinle şimdi, din, iyi dinle. Balık yiy, ne kadar manasız. Balık yiyecek. bitmiyor yani. hayır <gülüyor> yani böyle çok havada kalıyor. Ama balık yiyecek öyle mi Oktay? Sevgili dinleyiciler az önce söylediğimiz gibi programın son kısımları biraz sası oluyor demiştim. Yani onu güzel <gülüyor> kızartırsan hiç sası olmaz. Öyle karışma kafan karışmasın. Tamam yani şimdi e, o zaman biz kamu spotunda hakikaten balık üzerine yapalım. Balık üstüne şey yapalım. yapalım işte ya. Yapalım. Çocuklara da okullarda balık dağıtalım. İlk okullarda başlar yani orada ilk virgül okullarda başlar eğitim anlamında söylüyorum bunu. Aman yanlış anladırmasın ilk okullarda başlamıyor yani. Yani belki de anaokullarına başlar. Tabii evet. Yani kreşlerde başlar küçücük çocuklara. Barbun nasıl pişirilir? Hepsini öğret nasıl elishi el dersin. var bunun çekirdeklerini diyorum. Kılçığını ayıkladın mı? Valla bazısını ayıkladım bazısını çıtır çıtır yedim. Aynen abi ben de öyle yaptım. İlk başta ayıkladım sonra baktım Büyük de barbun. Yani daha doğrusu bir barbun. Paraya kıymış yani diyorsun. Bir barbun olabilecek. E, bir barbun iri bir balık. İri bir barbun. E kılçığı da çıtır çıtır yiyen bir barbun. vallahi öyle de yani. Yani o yüzden e, kılçıksız balık bulma durumu veya balığı Bence, kılçıksız yapma durumu da var yani. İlk dağıtılabilir ya. Bence kampanyayı daha şey yapalım daraltalım Hı. Balık kafası yemekle ilgili. O çok gelişmiş o. Balık yani kafası çok... style. Balık kafası style o gelişmiş. Kampanyanın hakikaten. adı da belli. Kafaları atmayalım. Kafaları bana verin diye sofrada bir kişi olduğu zaman ne kadar seviniyoruz. E tabi canım ziyan olmuyor yanaklarıyor. Kafaları veriyorum. bana verin dediği anda birisi. Yani çünkü yemezken bile yemediğin için bir suçluluk hissediyorsun. Evet. Birisi evet. ama kafaları bana verin dediği anda... Senin günahın o sırtlanıyor bir anda. Ne kafası bu abi diye mesela sofrada oturan bir şey var. Ona hemen balık kafalarını böyle <gülüyor> atıyorsun. Bak şimdi canım Sen çekti. Kamu, Yemin kamu ediyorum var şimdi. ya kamu spotunda. Yediğimiz balıkların kılçıklarını ama sokağa atmayacağız. Yani komplike bir şey istiyorum ben. O zaman isterseniz bir abi, bugün ya, şey bugün yapın. Ne? Gross markette balık mı iki balık? tane balık alın da neşe Ama nasıl balık alacağız? Yani şimdi kafalı balık. balık. Ya yani nasıl alıyor? Kafalı balık. Bak adam diyor kafalı balık. Her balığın kendine göre bir kafası var Şeycilik yapmayın. Doğru bak o da doğru. <gülüyor> kafa, kafa, tasçılık kafa tasçılık yapmayın. Kafasına yapmayın. göre doğru. balık mı alınır? Yani yani şey yapmayın. Ama yani orada başlayacağımız balık çok önemli. Başlangıç balıklarından Be, alın. Başlangıç seviyesi. Başlangıç balık. seviyesi hamsi ve mezgit. bir de alabalık. Yani yok alabalıkla başlamayalım canım. Ya, anlamadım ben yani seviyeyi de ben ses tonundan. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Konuşmaya dair mezgit oluyorum. Kolay ses tonundan kılçıyor, şey az... gibi yani düşük seviyeden düşük başlıyoruz seviyesi. gibi anlıyoruz. Hamsi ve mezgit dediğimiz. mezgitle başlıyoruz. Ondan sonra ilerleyen... Ee, developing dediğimiz kısımda, <gülüyor> daha doğrusu building, building. Elçilikler coştu şu developing. an. Developing. <gülüyor> Ve yani üst seviyelere doğru gidiyoruz orada. Artık. Developing dediğimiz kısmında dediği sevgili izleyicilerimizi hatırlatalım. Bundan önce herhangi bir şeye developing deme. <gülüyor> yani i̇lk kez derim bu arada. <gülüyor> developing. Ee, yani köpek balığına kadar gidecek misin? Köpek, köpek balığı kadar. yeniyor mu diyor? O, hem de nasıl yeniyor? Yoksa biliyor musun? Tek toynaklı işte. olduğu için yemmiyor Oktay Bey. Şöyle söyleyeyim Oktay Yeniyor Bey. Yeniyor değil mi? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Ben köpek balığı yenmesi konusunda çok ayrı bir hissiyatım da var. Yani dünya üstünde yediğimiz hayvanlar içinde sadece bizi yiyebilecek olan köpek balığı. Yoğniye piranada bizi yiyebilir. Piranayı yiyemiyoruz bizim ülkede. Piranayı niye yiyemiyoruz? Çünkü, Çünkü ülkemizde çok aksiz. üretilmiyor. <gülüyor> Yani Onun pirana çiftlikleri olsa bizde ha, de üretilmediği için yani tabii, yoksa tabii. üretme Yenme, yenmeme ya, çiftlik ya planı canım. olsa e canım, sanki köpek balığını yiyor yeniyor mu çok o da öyle. yakalanıyor o da öyle abi o da ülkemizde sanki yani, yani çok şey olarak diyebilirsin şehirde sırf köpek balığı çiftliği var gibi, etme bulma dünyası mantığıyla bakarsan bir tek köpek balığını yemeye hakkımız var. Çünkü tavuk yiyemez. Ama bizi yemezsin, canım, 200 çeşit şey köpek balığı var. 3-4 tanesi Haylaz'ın yaptığı şey de bütün köpek balığı camiasına da mal etmeyelim Bu yani. doğru bak çok doğru söyledin. Yani evet, 3-4 tanesi Tamam sürece benzer verdim. Çok takdir ettiğim bir düşünce Süre bak sürece ahtapot ben. Ahtapot zarar... mesela. Ahtapot. Ahtapot, ahtapot, ahtapot, ahtapot. <gülüyor> Erkan, ahtapot. Denizin altında kalık. Beni ara. <gülüyor> of, başka bir şey buldu ya adam. Sadece anahtar dince bu oluyor zannediyorduk. Şu anda durup dururken ahtaput deyince. Bunun ben İngilizcesini yapacağım. Aman onu hemen yapma Fahir. <gülüyor> yapacağım. yapacağım. <gülüyor> aman aman. Valla oktopuslu bir şey yapacağım. Ama Fahir dur. <gülüyor> oktopuslu elçilikler de coşacak. <gülüyor> coşacak onlara da bir neşme olsun. Şimdi Aa. biz orada bakıyorlar tam neşeleniyorlar. Adamlar ama, gülüyor. Nereye gülüyorlar? Kadını <gülüyor> alamıyorlar ama ben onlar oktopuslu hayır, bir şey yapıyorum. Seçim vaatleri. <gülüyor> Bu Bunun ben İngiliz yetimde yapacağım ya. Büyükelçi var birinci kaleme soruyor. Ne diyor bunlar <gülüyor> bilmiyorum efendim. İkinci kaleme bilmiyorum. Ama oktopus deyince. Oktopus deyince Akancılar duracak. Elçin. Erkan. Erkan'ı da ona uygun bir şey bulmam lazım. Gerçekten, Ona dediğin uyuştu. ne ya? O ne? Ona uygun dediğin ne? Ekta şey. <gülüyor> bir uygun. Şey Erkan. Sen daha iyi. Ekta bot. Ama o da güzel bir şey. Erkan. Ekta denizin altında kal. Bir on dakika ara... önce söylediğimiz gibi. Programımızın... Bacım ekta botu neden arayayım? <gülüyor> programımızın son kısımları biraz sası oluyor Yine Beyaz ete be... patlayacak bu sasılık ha. Beyaz ete patlayacak Beyaz et <gülüyor> balık konusunu konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Beyaz et ve balık kurum. Sevgili dinleyiciler saat 10'u geçti ya. 10'dan. Servis. servis. Servis geçti. Bütün bu <gülüyor> yavanlıklar Fulya'ya yazılıyor. O <gülüyor> <Bu> dinlediğiniz <gülüyor> modern sabahlar değil, başka bir şey. Ondan sonraki program. Yarın ama modern sabahlar olacak. Yarın yine modern sabahlardı bir araya gelecek mi? <gülüyor> tamam gelelim. Şaka şaka. Tamam. Şaka. Ne, ne oldu buna ya? Bu... <gülüyor> tatil mi zannediyor yarın? Onun da çözüşü. Yarın ben Beyazıt'a indiğimde saçma sapan hareketler yaptım gördün bilmiyorum. Yani bence saçma sapan. <gülüyor> Tabi ki onu da beğenen var yani, <gülüyor> Gross market çoşkusu <gülüyor> böyle bir şey sevgili dinleyiciler i̇şte, İkisi gidecekler ya o yüzden ben çok dahil olamam bir mükemmel bir gün olacak